Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. E, telefonla bu kaydı yapıyoruz. New York'a bağlandık. Sevgili Evren Üzer telefonda, sevgili konuğum bugünkü. New York'ta öğlen saatlerini yaşıyor. Hoş geldin Evren. Hoş bulduk. Sevgili Evren'le ara ara New York'ta neler oluyor, güncel durum nedir programları yapıyoruz. En son kendisiyle pandemi kontekstinde bağlamında konuşmuştuk. Özellikle bu COVID salgınının çok e, çarpıcı bir biçimde kentteki yaşamları değiştirdi. 2020 yılında bu programı gerçekleştirmiştik. Pandemi sürecinde New York'ta neler oluyor, kentsel mobilite nasıl değişiyor, insanlar evlerinde neler yaşıyorlar, e, nasıl barınıyorlar ya da barınamıyorlar bunlarla ilgili bir kayıt gerçekleştirmiştik dinlemek isteyenleri de Açık mimarlığın kayıt arşivine alalım. Bildiğiniz gibi son dönemde de yakıcı bir barınma sorunuyla karşı karşıya olduğumuz için Açık Mimarlık'ta bir seri programla bunu farklı veçelerinden, farklı bağlamlarından tartıştığımız programlar aralıklarla gerçekleştiriyoruz. Farklı kentlerde, ülkelerde neler oluyor? Bunları konuşuyoruz. Sevgili Evren'le de geçtiğimiz haftalarda yayınlanan da bir makalesi vesilesiyle özellikle New York bağlamını konuşalım dedik. New York'taki Barınma krizinde özellikle COVID sonrasında nasıl yeni dinamikler oldu? Şu an neler oluyor? Bu barınma sorununa farklı alternatif yanıtlar, farklı arayışlar, farklı işbirlikleri ve pratikler neler oluyor? Biraz böyle umut da veren, farklı da olan konuları ve pratikleri örnekleri de konuşalım istedik. Benim de oldukça ilgimi çeken çok farklı, çok yeni, farklı arayışlar var New York'ta. Özellikle hani bunları konuşacağımızı ben söylemek istiyorum. Sözü çok uzatmak istememiz. Sevgili Evren çok teşekkürler Tekrar gelip katkı vereceğin için Ben bir yandan da dinleyicileri Senin dosya yazına yönlendirmek istiyorum Mimarlar Odası Ankara'nın 51. dosyasında Evren üzerin bir metni yayımlandı Gülköksal'ın dosya editörlüğünü Yaptığı bir sayı bu Orada Mekansal Adalete Konuttan Bakmak Başka Bir Konut Mülkiyeti isimli yazısında bir örneği Özellikle tartışıyorsun daha detaylı Olarak özellikle bu CLT dediğimiz Community Land Trust örneklerinin New York'ta nasıl işlediğinden bahsediyorsun. Bu örnekle de beraber başka örnekleri de bu söyleşi vesilesiyle konuşalım dedik ve ben çok uzatmadan sözü sana vermek istiyorum. Tekrar teşekkür ederek son konuştuğumuzdan beri neler oldu New York'un barınma ya da barınamama hallerinde belki bize küçük bir güncelleme ile başlayabilirsin diyeyim. Teşekkürler Yağmur. Teşekkürler davet için tekrar. Ee, konuşacak da birçok şey var bu konuyla ilgili. En son e, konut ve barınma sorunu ile ilgili e, açık mimarlıkta konuştuğumuzda e, New York'ta bir e, genel eyalet içerisinde bir e, kira moratoryumu vardı. Dolayısıyla iş kaybı, e, sağlık gibi nedenlerle e, kirasını ödeyemeyecek durumda olan kiracıların e, evden atılmasını engelleyen e, ve konut mahkemesinde düşmelerini engelleyen ee, bir e, olanak vardı. Aynı zamanda devletin, gene federal hükümetin e, bütün e, gelir gruplarına e, bu tabii giderek azalıyor eğer yüksek gelir grubunun içerisindeyseniz e, koşulsuz yaptığı e, çok da fazla olmayan ama gene de bir miktara denk gelen e, finansal yardım paketi oldu New York e, eyaleti genelinde. E, bunlar sayesinde o e, zaten Pandemiden de çok önceden olan konut krizi bir miktar bir durdu yani şöyle söyleyeyim azaldı etkileri ama bu şey, önlemlerin hepsi 2022'nin içerisinde kademeli olarak bitti pandemi tam olarak bitmedi ama bu tür işte desteklerin hepsi sanki pandemi bitmiş gibi. Ee, ...devam etmeye başladı. Şimdi şu, bu noktada şu durumdayız... ...zaten... Ee, ...daha öncesinde de böyleydi... ...kira yükü çeken hanelerin sayısı... ...hızlıca artmaya devam ediyor. Kira yükü derken yazıda da biraz... E, ...açıkladım... E, ...kentteki yani New York'taki... ...New York e, kentindeki... ...kiracıların yarısı gelirlerinin... ...yüzde otuzundan fazlasını kiraya veriyor. Bu e, genelde konut yazının da... ...kira yükü olarak tanımlanıyor... Eğer bu oran %50'yi geçerse, yani hane halkı gelirinin e, yarı sınav fazlasının kiraya gitmesi durumunda aşırı kira yükü olarak tanımlanıyor. E, 2021 yılı içerisinde kiracıların e, %13'ü en az bir kira ödemesine de gerçekleştirememiş mi Bu sayı 2023'e kadar e, kademeler olarak arttı. Yani... Çok derinleşmiş bir krizden bahsediyoruz. Enflasyon e, yani Türkiye'deki kadar olmasa da e, burada da e, oldukça yüksek ve bütün maliyetleri, gıda, barınma e, hepsini e, giderek artırıyor. Dolayısıyla farklı alternatif yani serbest piyasa ekonomisinin ötesinde e, farklı modellere şiddetle ihtiyaç var. E, sevgili Gülköksal'ın davetiyle yazdığım yazıda e, kolektif mülkiyet, üzerinden. işte Community Land Trust bir model. Burada olabilecek bir sürü model. Bizdeki kooperatiflere belki Türkiye'deki kooperatiflere de benziyor ama bu e, modelin e, bir takım sosyal e, etkileri var. Çevresiyle bir takım e, bağlantıları var. E, o yazıda biraz onu açmak istedim. Bugün şimdi konuşurken hem ondan birazcık bahsedeceğim ama tabii o tek bir e, şey değil. Yani nasıl söyleyeyim mükemmel tek bir seçenek değil başka bir sürü şey var ve düşünmemiz gereken farklı farklı gruplar var konut meselesi ortaya gidince. Sanırım Sende Açık Mimarlığın bir önceki programında bu barınma meselesine girdiğinde ne kadar dallı budaklı kadınların ya da farklı grupların bu krizden daha ağır ve daha farklı bir şekilde etkilendiklerinden bahsetmiştim. Öyle bir örnekten yine bahsetmek istiyorum. Yani belki bizim için biraz daha farklı düşünme ve soru sorma alanlarını açar diye düşünerek. Evet dediğin gibi bu içinde bulunduğumuz barınma konut krizinden her kesim eşit bir biçimde etkilenmiyor. Dolayısıyla farklı deneyimlerin kendi özgül bağlamları içinde tartışmak çok çok önemli. Ve New York örneğinde çok ilginç buldum ve burada da tartışmak istediğim farklı işbirliği modelleri de var. Yani özellikle Türkiye'de pek alışık olmadığımızda başka türlü yeni tartışma ve düşünme alanları açıyor bu. O örnekler içerisinden bu. Yazıda biraz daha detaylı bahsetmiştim. Sen de linkini verdim zaten. Merak edenler orada sonunki Landcraft modelinin e, kolektif şekilde yürütülen e, ve e, erişilebilir sonuç e, ve sadece konut da değil. Yani ticari e, şeyleri de var, e, birimleri de var. Ve şimdi en son belediyenin e, iki sene önce yaptığı bir çağrı ve böyle seed funding gibi küçük miktarda bir Finans desteğiyle e, bir komiteden tarih yaptı. Orada e, önerilen e, bazı e, alanlar mesela ne konut yapmaya ne de başka bir şey yapmaya uygun değil. Dolayısıyla açık alan olarak, halka yönelik açık alan olarak ama kolektif mülkiyeti olan açık alan olarak değerlendirilecek. Dolayısıyla bu e, e, kolektif e, mülkiyet modelinin farklı uygulamalarını görmek mümkün ve e, ona herkesin belki biraz daha alıcı gözüyle tekrar bakmasını, önerebiliriz. Yazıda bir takım şeyler var, bağlantılar var daha fazlasını öğrenmek için. Ben bir başka projeden bahsetmek istiyorum. Kendimin de dahil olduğu bizim Collective for Community, Culture and Environment diye bir ortaklığımız var ve bu daha çok hafifleriyle çalışan, bunlar için proje üreten, belli bir takım değer e, değerler çerçevesinde sosyal adalet, mekansal adalet içerisinde e, ama profesyonel hizmet veren bir grup. E, bu grupla birlikte e, bazı projelerde belediyelerin yaptığı çağrılara destek veriyoruz. Bazı projeleri de kendimiz gerçekten e, bu konunun önemli olduğunu düşündüğümüz için öne koyuyoruz. Bu projelerden bir tanesi e, Kahre Projesi. Kahre Projesi e, İngilizce uzun adı Caregiver Affordable Housing for Resilient Economy. E, daha çok bu bakım sektöründe çalışan kişiler için erişilebilir konut üretimi üzerine. E, sen de daha önce konuşmalarda bahsetmiştim bazı grupların daha fazla etkilendiği üzerine. Bu New York için de çok ger e, gerçek. Hizmet sektöründe çalışanlar, sağlık sektörünün bazı kademelerinde çalışanlar aldıkları saat ücretiyle şehir merkezinde çalıştıkları yerlere yakın e, hizmet e, verebilmeleri mümkün değil. E, Şehirin çeperinden gidip gelmeleri gerekiyor. E, burada da ulaşım masrafıyla düşününce gerçekten yani pratik olarak mümkün olmayan e, durumlar ortaya çıkıyor. E, bunun içerisinde e, New York Belediyesi'nin yaptığı bir tarihe e, cevab olarak e, bunu bir öneri olarak e, ortaya koymuştuk. Biz bu e, projede de e, Farklı e, aktörler nasıl bir araya gelebilir, birlikte nasıl çalışabilir diye e, düşündük ve bir pilot geliştirme aşamasındayız şu anda. E, proje için belediye ile e, e, 1999 e, seyu diye e, New York'un e, eczane çalışanları e, sendikası var, 1932'de kurulmuş. E, bugün bu sendika e, sağlık sektöründe bir sürü e, farklı e, aşamada çalışan e, çalışanları da e, destekliyor. Toplam e, e, 250 bin civarında e, üyesi var 5 farklı eyaletten. E, genel olarak bir misyonları içerisinde yani sağlık sektörü, sağlık sektörü için sosyal adalet ve e, iş imkanları üzerine e, bakıyorlar. Bu bir tane e, ortağımız bu proje içerisinde. Projenin e, pilot olarak gerçekleştirebilmesi için de Bronx'ta çalışan e, Hybrid CDC diye e, genel olarak bu tür e, halka üyelik projeler içerisinde çalışan bir emlak geliştirme şirketi ile e, Bu şirket, Highbridge e, şirketi e, şimdiye kadar özellikle erişilebilir e, orta ve düşük gelir gruplarına yönelik. Bronx'da e, New York'un 5 ana mahallesinden birisinde e, konut üreten bir e, firma. E, ama yani tam, tam olarak bizim bildiğimiz anlamda e, özel sektör firması değil, yaptıkları işler genel olarak bu tür daha kamuya yüzü dönük e, işler. E, bu proje kapsamında yapmak istediğimiz şey özellikle e, evde bakıma giden sağlık bakım işçileri için. Bu e, ortalama yaşını giderek arttığı bir durumda, özellikle evde bakım ve ve türlü bakım ihtiyacının dışında bir takım vücut engelleri olan kişiler için eve dönük bakım sekvöründe çalışacak insanları düşünerek bunlara bunların uzun taşıma zamanlarını azaltabilecek. Onlar için farklı kariyer fırsatları e, açabilecek ve çok temel e, destek sistemlerini düşünebilecek bir e, konut sistemi nasıl yapılabilir? E, bunu nasıl e, e, uygulayabiliriz? Bunun e, ödeme sistemi nasıl olabilir? Nasıl bir tasarım sistemi olur? E, ne şekilde e, yer seçimi yapılabilir? E, ve ne tür ortak e, mekanlar bu tür bir kullanım için Uygun olabilir diye bir e, fikir teatrisi e, umuyoruz bir plan olarak düşünülecek. E, planın çıkış nedeni e, bu ilk başta bahsettiğim 11.99 sendikası e, saat e, ücreti için 22 dolar e, olsun diye uğraşıyor. Özellikle bu evde bakım yapan kişiler için. Bu 22 dolar saat ücreti alsa bile bu şeyde çalışanlar Bronx bölgesinde yüzde yani bu en başta bahsettiğim 30 kira yükü meselesini tekrar düşünürsek bu şekilde kira yükü altına girmeden Bronx'ta ev bulmaları şu anda mümkün değil. Yani bir konut birimi kira yüküne girmeden hem Bronx'ta yaşayıp hem de Bronx'ta çalışmalarını e, i̇zin vermiyor. Dolayısıyla e, bu, tür, bu grup için kalıcı bir konut düşünürsek e, bunu nasıl yapabiliriz üzerine bir ortak. Çok böyle şeysiz soluksuz <gülüyor> konuştum e, ama arada belki e, girmek istediğin bir nokta varsa Yağmur lütfen atla. Evet belki şunu biraz daha detaylandırmanı isteyebilirim. Dinleyicilerimiz hani New York'un bu anlamda mülkiyetinin çok mülkiyet sisteminin çok detaylarına hakim olmayabilir. Böyle bir durumda sendika bir arazi alıyor ya da bir arazi içine hali hazırda ruhsatı olan bir konut yapısını satın alıyor ve bunun belli bedellerle kiralanması gibi mi işliyor? Yani nasıl bir model üzerinden bu kent merkezindeki çok değerli araziler de bir yandan bu şekilde erişilebilir? konutlara dönüştürülüyor. Belki onu biraz daha detaylandırmanı sorabilirim. Evet. Şimdi, bir, birkaç farklı yöntem var. Mesela Committee da o şekilde. Bu genel olarak pazar spekülasyonundan araziyi ve binayı varsa üzerinde binayı çıkarmak şeklinde. Dolayısıyla e, şey e, araziyi ve varsa üstünde binayı satın almak. Ondan sonra e, düşük e, şeyle, kirayla ve bunda tabii ki e, devlet desteği <Gülüyor> e, gerekiyor bu tür e, şeyler için. E, ve e, aynı zamanda e, konutun gelecekteki kirasını da bir şart altına koymak. Alım satımını e, şart altına koymak. Eğer alınır satılabilir bir e, konutsa. Evet. Genelde kiralık. Dolayısıyla e, mesela en çok tartışılan şeylerden birisi e, biz bu erişilebilir konut meselesini ortaya koyuyoruz ama konut sahipliği asıl e, böyle nesiller arası refahın birikmesini sağlayan bir şey. Evet. E, kira aynı şekilde oluyor mu? Mesela tartışması var. E, bu siyasetine, insanlarla yapılan e, konuşmalarda genelde genelde bir birikme oluyor. Yani e, kira geliri e, hane gelirinden daha aşağıda ve erişilebilir bir şeyde olduğu için bir Surplus bir ekstra e, gelirin birikmesi gene de mümkün. Ama e, konut e, mülkiyetinin verdiği e, o sonraki nesile o konutu aktarma gibi bir e, refah birikim ve onun aktarımı yok. Hı -hı. E, dolayısıyla e, yani yapı, o, onun da yapılabilmesi eğer e, çok fazla e, insana hizmet vermek istiyorsak ki burada çok büyük ihtiyaçtan bahsediyoruz New York'ta. Ee, 66 bin civarında e, evsiz var, e, evsizlik yaşayan insan var. Bunların 20 bin e, kişisi e, çocuk diyebileceğiniz yaştı, yani minor. Right. E, dolayısıyla ihtiyaç çok derin. E, Halen konuta konutu olanların da e, konuktan e, atılmaları, yer yemler edilmeleri hani çok yakın. Dolayısıyla Minimumda ne yapabileceğimize bakıyoruz. Onda da yapılabilecek olan şey bu kuruluşların ortak olarak ya devlet arazisinde ya da devlete ait bir kurumda, kuruma ait bir binada ya da arazide bu konut üretimini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla mülkiyetin bir şekilde koşullu olarak ya aktarılmış olması gerekiyor e, ya da e, verilmiş olması gerekiyor. E, örneklerden bir tane seninle e, bunu da konuşmuştuk. Mesela e, inanç, e, farklı dinlere e, hizmet veren e, binalar var. Şu anda bunların o kadar fazla olmadığı. Bununla ilgili bir e, Bricks and Mortals diye bir e, grup var mesela New York'ta çalışan. E, kiliselere ait kullanılmayan, kullanılmayan, e, Kilise binası olabilir. Onların ayrıca başta işte, ölünce kiliseye miras yoluyla kalmış bir takım binalar olabilir. Bu binaların e, erişilebilir konuta dönüştürülmesiyle uğraşan bir grup var örneğin. E, bu da bir ayrı e, konut kaynağı olabilir. E, Bronx'ta mesela baktığımız binaların bazıları bu şekilde e, kiliseye ait e, binalar. E, bu, bu tür bir binanın içerisinde... E, Tabii binaların bazılarının bakım ihtiyacı var. Yani gerçekten ciddi onarım ihtiyaçları da var. E, farklı e, modeller üzerinde çalışıyoruz şu anda. Evet bu çok güzel. Yani birkaç açıdan da heyecan verici. Birincisi az önce de hani sorduğum gibi hem sivil toplumla, yerel yönetimlerle ve belli özellikle topluluk organizasyonlarıyla, inisiyatifleriyle birlikte yürütülen çok ayaklı bir planlama ve yürütme modelinden söz ediyorsun. Yani New York sivil toplumunda güçlü olduğu bir alan. Bu anlamda yerel yönetimlerle sendikaların, sizinki gibi inisiyatiflerin, grupların başka topluluk örgütlenmelerinin çok ayaklı bir aslında işbirliğinde pratikte bunu yürütüyor olmaları dikkate değer tekrar vurgulamak istiyorum ki bir önceki o barınmayla ilgili programda da benim bahsettiğim ve de yine geçen hafta bey olduğu mekansal strateji planını konuştuk. Onun ana temalarından bir tanesiydi. Özellikle Topluluk yönetimince yürütülen bir barınma anlayışının ve bunun daha şeffaf ve adil biçimde düzenlenmesiyle ilgili bu mülkiyetin e, kiracı haklarının ya da kira sözleşmelerinin maddeler vardı. Bu anlamda öğrenecek, bakılacak çok çok farklı kentlerde farklı önemli bağlamlar var. Bunu e, vurgulamak istiyorum tekrar ve dediğin gibi yani e, örneğin daha kısa dönemli olabilecek hızlı çözümler üzerinde de çalışıyorsunuz. Daha bunun yanı sıra uzun erimli plan anlama çalışmaları da var. Yani bu hı hı. anlamda sizin özellikle bu sağlık çalışanları ve bakım verenler için yaptığınız mesela hızlı bir şekilde ve hızlı kademeli olarak uygulanabilecek bir öneri. Örneğin diğeri bu kilisenin kullanılmayan şu an cemaatinin olmadığı yerlerdeki kimi yapıların örneğin erişilebilir konutlara döndürülmesi gibi. Yani bunlar hızlıca da uygulanabilecek olan projeler bir yandan. Yani belediyenin evet. de bununla ilgili hızlı bir şekilde çözüm alabilmesi için sizinle birlikte çalışması da bu anlamda önemli. Hani bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü Türkiye gibi bağlamlarda şu da olur. Bunlar konuşulur ve uzun erimli bir plan olarak kalır. Çok uzun erimli olduğu için de günün sonunda bir şey çıkmaz gibi ya. Dolayısıyla bu örnekleri burada konuşmak o bakımdan da önemli. Yani örneğin mesela ilk proje örneğinde nasıl bir süreçten bahsediyoruz? Ne kadar önce bunun planlamasına konuşulmasına başlandığı ya da hani sonraki basamakları için nasıl bir süre öngörülüyor? Belki hani onu sorabilirim. Şimdi bu, bu proje bizim gündemimizde yani ekip olarak bizim gündemimizde 3 yıldır, 3-4 yıldır var ee, zaten bakım işçileri. Bir de e, yaşlıların özellikle e, yoksulluk içerisinde, derin yoksulluk içerisindeki yaşlıların sayısında ki artış çok fazla. Bazı bölgelerde Bronx'ta özellikle ee, en yüksek e, New York içerisinde %25'e yakın e, yaşlı e, derin yoksulluk içerisinde yaşıyor. Dolayısıyla e, aslında biraz bakışımızı herkese ve çok genelden e, daha çok ihtiyacı olan ve daha acil ihtiyacı olan gruplara e, daha farklı desteklerle çeşitlendirmemiz gerekiyor. O yüzden tek bir çözüm, e, mükemmel bir çözüm hiçbir yerde işe yarım yaramayacak gibi. Ee, Belediye ile e, işimiz şimdi o, bunu da yani proje hala şey aşamasında örneğin bir konut ve yer seçimi konusunda henüz e, bir şeye e, bağlanmış değiliz. Dolayısıyla e, belediyenin bizi e, bu sendikayla e, ve diğer kurumla bir araya getirmesi dışında henüz finansal olarak desteği tam kesinleşmiş değil. Dolayısıyla e, bunun içerisinde biraz e, Fon geliştirme, fon arttırma gibi e, bir takım e, modeller ve belki bizim e, ekip olarak e, başka finansal desteklere başvurmamızı da gerektirecek. Ama bu tür bir modelin başarılı olduğunu görmek için bekleyen pek çok grup da var. O yüzden e, yani umutluyuz bir şekilde fundraising olabileceği konusunda. Projenin geliştirilmesi için önümüzde herhalde bir iki sene içerisinde farklı e, etaplar var bizim yani bizim kendi e, timeline'ımız içerisinde. E, bizim şu anda proje içerisinde yaptığımız e, Bronx'ta e, en çok ihtiyaç olan e, mahalle birimlerini yani bu tür bir konuta ihtiyacı olan mahalle birimlerini belirlemek e, ve o mahalle birimleri içerisindeki potansiyel parselleri ve binaları tanımlamak. Şu an o aşamadayız. Bunun ötesinde ilk en öncelikle ihtiyaç sahibi gruba bir bir ya da iki bina içerisinde proje geliştirilmesi aşaması gelecek. 2023'ün sonuna doğru sanıyorum. Hı hı. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi sen belediyeyle ilgili şey söyledin. Şu an çok tartışılıyor ama yeni Eric Adams New York'un yeni, yenice Belediye başkanının ve e, valisi e, Kate Hochul'un e, 22 milyar dolarlık bir yatırım sözü var önümüzdeki 10 yıl içerisinde sadece konuta yönelik olarak. Adams'ın kampanyası Get Stuff Built e, diye öncelikle yapmaya başladıkları şey e, konut üretiminde e, özellikle firmalar için çok fazla e, ağır prosedür olduğundan e, bahsediyorlar. İşte 6-8 ay ve binlerce dolarlık bir e, süreç var. Bu süreci basitleştirmekle başlayabiliriz. Böylece firmalara e, daha fazla konut üretmek için e, teşvik etmiş oluruz diye diyerek e, başladılar. Yani yatırımın dışında sadece yatırım yeterli değil, süreç içerisinde de bir sürü müdahale gerekiyor. E, kanun çerçevelerinde de bir sürü e, müdahale ve değişiklik gerekiyor. Şimdi ben e, Adamson projesinden bahsediyorum. Bir sürü eleştirilecek yanı da var ama bugün muhtemelen onların hiçbirisi konuşmaya vaktimiz yok. Ee, ama bir e, yani kriz öyle bir seviyede ki e, şu anda mutlaka e, bir şeyler yapılması gerekiyor ve e, kısa, orta ve uzun vadede eş zamanlı olarak başlaması gereken şeylerden bahsediyoruz. Eğer kendimizi bundan bir 10 yıl sonra çok daha kötü bir durumda bulmak istemiyorsak. New York özelinde konuşuyorum ama tabii Türkiye için de aynı şekilde ve belki daha... E, Karamsal tablolar var. Ee, alternatif konut üretimi e, örneklerini çoğaltmamız gerekiyor. Ee, küçük olarak olabilir, biraz daha e, yani kanun çerçevesinde olabilir, tasarım biçiminde olabilir. Yani ne tür konutlar, ne tür ihtiyaçlar için biraz daha detaylı düşünmemiz ve örnek üretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, kısıtlı süremizde verdiğin örnekler bu anlamda çok farklı yelpazladığın örneklerdi. Farklı işleyiş modelleri, farklı süreç yönetimleri... Farklı aktörlerin paydaşların bir araya gelmesi ya da farklı çözüm yaklaşımlarıyla. Dolayısıyla tam da dediğin gibi kısa uzun orta vadelerin her birini düşünmek gerekiyor. Ama bir yandan da gerçekten somut her anlamda dediğin gibi tasarım yönetmelik ya da işte arazi mülkiyeti gibi pek çok farklı veçisinden bu değişiklikleri yapmak gerekiyor. Ya da nereden başlanırsa başlamak gerekiyor değiştirmeye. Hele ki İstanbul kontekstinde bir deprem gerçeği ve bunun aciliyeti de. Varken diyeceğim. E, süremizin sonuna geldik. Yani kısa süremizde oldukça bence zihin açan, ufuk açan ve ilham veren örnekler paylaştın. Ki seninle başka programlarda bu konuları ve temas ettiği başka konuları da konuşmaya devam edelim demiştik. Teşekkür edeyim. E, başka eklemek istediğim bir şey var mı kapatmadan önce programı? E, dediğim gibi yine e, farklı kullanıcı gruplarına göre ilginç örnekler üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Ve belki... E, Çevresel etkileri yani bunun konuşmadığımız yani sadece barınma meselesi ya da barınma meselesi sadece bir yani mimarın plancının e, işi değil e, çok farklı e, meslek kollarının bir arada yapması gereken bir şey. O yüzden ilerideki konuşmaları ben de kendim de merakla bekliyorum bu konu üzerinde. Evet önceki programları <gülüyor> dinleyen bir arkadaşımın dediği gibi bu konu çok su kaldırır diyorum ve konuşmaya devam edeceğiz. Kısa süremizde gerçekten evet. çok zihin açıcı örnekleri paylaştığın vakit ayırdığın için tekrar çok teşekkürler sevgili Evren. Kent plancısı ben ve de, akademisyen sevgili Evren ile birlikte New York İstanbul arası bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Açık mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.